<gülüyor> evet. <esek colocar> Lanet bu. O bela da. ve otur yine. Gel. Elhamdülillahi ve selam mursalin. ve selamuhu taala aleyhim ve Allahum allimna bima yanfa'una, wanfa'na ma ali kalimat al-haqqi din bi ya arhamar inna daima din bil-jannati ve al ya Ey bizim Allah'ımız, dünyamızda ve ahiretimizde Senden afiyet dileriz. Bizlere sıhhat ve afiyet ver ve ya Rabbi. Ey bizim Allah'ımız darda kalan bütün Müslüman kardeşlerimize, mucahit kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Ey bizim Allah'ımız sen bizlere İslamiyet'i nasip eyledin ya Rabbi. Bu dünyada yaşadığımız müddetçe son zamanlarda vefat edeceğimiz sıralarda bizlere Hustun Hatim'e nasip eyle ya Rabbi. Kötü kişilerin şerrinden, şeytanın şerrinden, münafıkların şerrinden sana sığınırız ya Rabbi. Sen bizleri muhafaza et ey bizim Allah'ımız. Evet değerli kardeşlerim bugün Allah nasip ederse gene büyük bir sahabenin kısaca hayatından bahsedeceğiz. O sahabe Cübeyr bin el-Mut'im radıyallahu anhu. Cübeyr bin el-Mut'im. Mut'imin oğlu Cübeyr. Allah ondan razı olsun. Bu kişinin Müslüman olmasından bahsedeceğiz. Kur'an-ı Kerim'i dinleyen, Kur'an-ı Kerim'e aşık olan ve Kur'an-ı Kerim'in peşinde koşan bir zat idi bu. Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla seven ve onu yaşamak isteyen bir zat idi bu. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sevgisini kalbinde yaşayan, ona her zaman aşık olan bir kişiydi bu. Evet. Rivayet olunuyor ki, değerli kardeşlerim, Cübeyr-i Allah'ından razı olsun. Şöyle diyor, Erseleni -kavmi, kavmi, beni kavmim gönderdi diyor. Li es'ele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi es'are Bedir. Bedir'de esir düşen kişilerle ilgili olaraktan Peygamber Efendimiz'in yanına beni gönderdiler. Gideyim de orada Onların kurtarılmasına, onların serbest bırakılmasına yardımcı olayım maksadıyla beni kavmim Peygamber Efendimizin huzuruna gönderdi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sellem huzuruna varacağım. Orada diye verilecek. O diye karşılığı da oradaki esirlerin bırakılması için benim bir vesile olmamı istediler. Evet ben diyor o arzu istek üzerine Medine'yi i Münevvere'ye vardım diyor. Güneş batar iken vardım diyor. resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm ki ashab-ı kiramla akşam namazını kılıyorlar. Benim vardığımda akşam namazının vakti idi. resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de akşam namazını kılıyor idi sahabeleriyle. Ve Peygamber Efendimiz namazı kılar iken ve sahabe tu okura bi tur tur suresini okuyor iken o sesiyle tur suresini duydum diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okumuş olduğu tur suresini peygamber Efendimizin sesiyle duydum diyor. Felemma qara kavluhu taala ne zaman ki tur suresinde şu ayeti kerimeye ulaşınca inna azabe rabbike la'iki malahu min dafi bu ayeti kerimeye ulaşınca diyor benim kalbim diyor öyle oldu ki diyor tamamiyle kendimden ayrıldığını gördüm kalbimin diyor. Kalbim o kadar o kadar bir sevince ulaştı ki o kalbimin sanki benden ayrılıp da başka bir diyara gittiğini gördüm diyor. Ve sandım ki diyor. Sandım ki diyor Allah'ın azabı bizim üzerimize inecek şu anda böyle bir his vakı oldu bende diyor. Ve mada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü yakra devam ediyor. Devam ediyor. Ve Cübeyl ise yestemu ile kıra etihi Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıraatına okumasını dinlemesine devam ediyor. Kur'an-ı Kerim benim kalbimde gördü diyor. Kalbimde gördü diyor. Onun sevgisini kalbimde hissettim diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sesiyle okumuş olduğum Kur'an-ı Kerim benim kalbime tamamıyla sirayet etti diyor. Evet, ne zaman ki bu ayeti kerimeleri eşidince, Allah'ın Resulü'nün sesinden eşidince, Gattara sadri benim göksün benden ayrıldı hissettim diyor. Evet, bu canlı bir hareket olaraktan Cübeyr radıyallahu anhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuş olduğu ayet-i kerimelerin ne kadar kendisine müessir kıldığı, ne kadar tesir ettiğini ilan ediyor. Evet, bunun üzerine feyates serubima bima yesma feygamber Efendimizden eşitlerinden müteessir olaraktan ve yu olun İslam'a hufi kalbihi kalbinden ben Müslüman olacağım diyerekten kendisini ilan ediyor. Qabla en yasila ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i görmeden önce, Peygamber Efendimiz'in yanına varmadan önce, İslam'dan hiçbir şey bilmeden önce kalbinde o İslam dinini benimsediğini, o İslam dinine kendisini verdiğini beyan ediyor. Evet, zaman fazla geçmiyor. Resulü İlhan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını kıldıktan sonra huzuruna varıyor ve o Peygamber Efendimiz'in huzurunda İslam'ın ve Müslüman olduğunu ilan ediyor. Evet değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim elbette ki Allah'ın sözü, Rabbil Alemin'in kelamıdır. Her duyan, her duyan elbette ki müteessir olacaktır. Acem diyarlarında Kur'an-ı Kerim'i okuyan kişiler Kur'an-ı Kerim'i okur ama manasını pek anlamazlar. Dinleyen kişiler genellikle çoğu Kur'an-ı Kerim'i anlamazlar. Ama saatlerce okudukları halde dinle dinledikleri halde bakarsın ki çoğunun gözünden Kur'an-ı Kerim dinledikler halde yaşlar akar, müteessir olurlar dinlemesinden de hiç zaman kalpleri sıkılmaz. Kelamullah çünkü bu Kelamullah dağların başına inmiş olsa dağlar bile parın parça olur idi. Evet Kur'an-ı Kerim. Allah'ın sözü ve Kur'an-ı Kerim Müslümanların yegane başların tacidir. Ondan dolayı Allah Resulü şöyle buyuruyor. İkra'ul Kur'an fe innehu yeti şefiran li ashabih. Ey ashablarım, ey benim kardeşlerim, ey benim güzinlerim Kur'an-ı Kerim'i okuyunuz. Çünkü Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde okuyucularına şefaat edecektir diye buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet ikinci bir hadiste hayrukum men tealleme'l Kur'ane ve alleme en hayırlınız ol kişidir ki Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor ve öğretiyor evet Allah bizlere kelamullahı armağan etmiştir o kelamullahı bizlere tafsilatını izah etmek için de Habibi Resul-i Dişan Efendimiz Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermiş göndermiştir. O bizlere gelmiştir. Bizlere peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyeti öğretmiştir ve demiştir ki: "Belligu anni velo ayet bir ayet dahi olsun başkalarına tebliğ ediniz. Başkalarına bildiriniz. Başkalarına yayınız." diğer beyan etmiştir. Evet ümmeti Muhammed'in yegane vasfı da zaten budur değerli kardeşlerim. "Kuntum hayra ümmetin uhruzet lin nas, te'muruna bil ma'ruf ve tenheuna ani'l münker." Diğer milletlerden bizim en fazla en güzel öz özelliğimizde eylikle emretmek, kötülüklerden de insanı alıkoymaktır. Ümmeti Muhammed'e budur. İmme ümmeti Muhammed'e Tebliğat yakışır ümmeti Muhammed'e Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda ona bizlere göstermiş olduğu o projede bizlere göstermiş olduğu o yoldan ayrılmamak yakışır. Evet değerli kardeşlerim, Jubeiril muttum radıyallahu anhu. Allah ondan ve bizden razı olsun. Kısaca kısaca kendisinin hikayesi budur. Evet bunun dışında tekrar bir tane. Kişiyle daha sizleri tanıştıracağım Evet bu da büyük bir Olaydır Büyük bir maceradır Geçmiştir Evet kendisi aşık olmuştur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i gerçekten sevmiştir barına basmıştır Kur'an-ı Kerim'i basmıştır ama Başkalarının baskısıyla da Resulü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vararaktan İslamiyet'in ilan edememiştir. Evet bu da büyük bir kıssa, büyük bir valid olan kıssalardan bir tanesidir. Kureyş'in ileri gelen kişilerindendir. Kureyş'in en insanlardan insanlarındandır. En zengin insanlarındandır. Evet bu ise Utbet bin Rabia, Rabia'nın oğlu Utbe. Rabia'nın oğlu Utbe. Ma'ar الرسول sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber olmuştur. Acayip bir hikayesi vardır. Acayip bir hikayesi vardır. Evet bu kişinin bu kişinin acayip bir hikayesi vardır. Rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günlerden bir gün Beytullah'ta oturur iken, Mescid-i Haram'da otururken Kureyş'te bir tarafta oturmuşlar, kendi kulüplerinde konuşuyorlar idi. Peygamber Efendimizle de karşı karşılar idi. Peygamber Efendimiz yanınız oturuyor idi. Onlar ise toplu halde, toplu halde beraber sohbet ediyorlar idi. Onların içerisinden bir tanesi Utbe denilen, Utbe tipini Rabiya denilen kişi, onlara şöyle dedi: "Ne dersiniz?" dedi. "Bana müsaade eder misiniz? Ben dedi gideyim Muhammed'in yanına, sallallahu aleyhi ve sellem Ona konuşayım." Ona bazı işlerimizi, bazı durumlarımızı izah edelim. Müsaade eder misiniz deyince dediler ki evet, git dediler. Muhammed karşıda oturuyor. Onunla beraber konuş. Ona bir dahim halini arz et. Onun fikrini al dediler. Fakalu dediler. Bela ya ebel velid. Evet git dediler. Evet git dediler ve oraya gitti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardı ve yan tarafına oturdu Resulü İhsan Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına. Fakale Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber Efendimize şöyle şöyle dedi. "Yebna <gülüyor> ahi ey kardeşimin oğlu. Çünkü akrabası oluyordu. İnneke minne sen bizdensin. İnneke minne sen bizdensin. Haysu alim bildiğiniz gibi min bastati fil asira. Aşiretin ileri gelen ve yumuşak sınız ve mekan ünlü ve bu ailede mekanınız kare yeriniz vardır. Yürüdün neke zul en değerli hasap ve nesap yanımızda siz değerli bir insansınız dedi. Ve neke katüti teka mekebi emrin azıyım. Evet sen son zamanlarda bir meseleyle geldin ama çok da tehlikeli. Aramıza açtın çocuklarını babalarından ayırdın ailelerini kocalarından ayırdın. Ve ileri gelen insanları gayet sefih bir hale düşürttün Dedi kendileri Kendisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ve bizim inançlarımızı karaladın, karaladın. Dinimize dil uzattın Ve bizim putlarımızı kötüledin Diyerekten devam ettim <Sessizlik> Ey Muhammed Sana bazı şeyleri söyleyeceğim Bana dikkat et Bunlara cevap vermeni istiyorum dedi e belki de benim bu söyleyeceklerim hoşuna gidecektir deyince fakal sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi kul ya velid, esma u söyle, senden dinleyeceğim ne diyorsun dedi Ardu aler resul sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimizin üzerine söylemiş olduğu bir dakika meseleler şunlar idi seni kral yapacağız. Sana kadınlar vereceğiz ve sana servet vereceğiz dedi. Fakale ya ibni akhi. Ey kardeşimin oğlu. Peygamber Efendimize diyor. İn kunti bir bihazal emir. Senin bu davanla ilgili eğer mal istiyorsan sana mal vereceğiz. Cemana leke malen ma En zenginimiz olasın. En güzel serveti sana vereceğiz. Hangi serveti, hangi malları seviyorsan, onu sana temin edeceğiz dediler. Ve inkün te turu eğer sen kadın istiyor isen, sana en güzel kadınlarımızı, en güzel kızla ev vereceğiz dediler. Dedi. Ve inkün te bir şeref, eğer bir onur, bir şeref mesele istiyor isen, sevadna seni başımıza kral keseriz, kral olacaksın ve başımıza getiririz dediler. Senin emrin birisi iki olmaz. Sen başımıza tac olursun dediler. Ve mülken'' eğer bizlere melik olmak istiyorsan, lider olmak istiyorsan, seni başımıza lider yaparız dedim. İnkâne hazel ziyetike eğer bu gelen sana sihir veya şeytan mes ise sana büyük bir kişiler getiririz. Seni bu şeytanın şerinden de seni kurtarırız dediler. Bu şekilde Peygamber Efendimiz'e böyle bu arzuları sundu. Utbet bin Rabi'ye ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yestemiyor ileyhi. Bunun sözünü kesmeden dinledi. Sonuna kadar dinledi. Hatta izenteha utbe hadisihi ne zaman ki bu sözlerini utbe bitirince fe kalen Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz dedi ki Efrah ya Ebal sözlerini bitirdin mi? Tamam mı? Deyince galen <gülüyor> ne Evet bitirdim. Ey İbni akhi kardeşimin oğlu bitirdim. Deyince Allah'ın Resulü efendimiz Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ale dedi, <gülüyor> "Fes minni ma atuh alek." Ey benim sana okuyacaklarım da sen güzel dinle buyurdu. Güzel dinleyeceksin diye buyurdu. قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم على <Gülüyor> عتبة Kur'anı kerimden bazı ayeti kelimeleri Utbe'ye okudu Allah'ur Resulü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem feqra <gülüyor> alayhi min surati fusilat fusila suresinden bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> diyerekten ha mim tenzilu minar rahim bu ayeti kerimeyi sonuna kadar okudu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve mada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekraz sura ala utbe utbenin kulaklarına hala sureyi devam ediyor okudu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fe emseke utbe ala fihi Peygamber Efendimizin elini Peygamber Efendimizin ağzına uzattı elini ağzını tuttu. ve ne rahme Allah sana rahmet eylesin. Allah senden razı olsun dedi. Yeter dedi okuduğun dedi. Okuduğun ayrı kelimelerin altında ben ezildim dedi. Çok müteessir oldum dedi. Ve Kur'an-ı Kerim böyle bir söz asla bu ana kadar da eşitmedim dedi. Teessere hutbe bil Kur'an, ellezi semehu min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden eşitmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'den çok müteessir, müteessir oldu. felemma lemme vasala ileyhim. Bıraktı, Peygamber Efendimiz yanından, onların yanına gitti, onların kulübüne gitti, onların kulübüne gidince yüzünde bir dahim değişikler gördüler. Utbenin. Kalbaldum ribat, bazı bazılarına dedi ki, Nahlu lekum billah. Allah'a yemin ederim ki, Laqaja ekum Abul Walid. Bir gayrülvesile zehbe ilahi. Dönmüş olduğu yüz, gitmiş olduğu yüz gibi değil dediler. Bambaşka değişik bir yüzle döndü dediler. Hali eski hali değil dediler. Durum eski durum değil dediler. Başka bir hale geldi dediler. Ve mena sabah bizim dinimizden dönerekten döndü dediler. Terakedi nekum ve de khala din Muhammed. Muhammed'in dinine girdim. Bizim dinini terk etti dediler. Geldi onların huzuruna oturdu. Felem ma'celes Onların aralarına oturunca galu dediler ki Utlaya habername var <gülüyor> ak ya Ebel Ey Ebel Velid, hangi haberle geldin? Bizlere bildir, bizlere anlat, bizlere duyur dediler. Bunun üzerine fakalalehum onlara veli şöyle dedi. Ve kassemiytu min Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem kavlen Peygamberden öyle sözler eşittim, öyle sözler eşittim ki, Vallahi maasmiyutu mislahu kat. Bu ana kadar böyle hiç söz eşitmedim diye buyurdu. Böyle söz eşitmedim. Böyle bir kelam eşitmedim. Böyle bir hal görmedim. Böyle bir hale müşahede olmadım diyerekten söyledi. Vallahi sihir. Bu sihirbaz değil. Böyle bir şiir. Dediğiniz bir şiirde değil. Böyle bir kehane. Gelecekten gidecekten kendi halinde Haber verecek de bir şey değil Ancak bunun söylemiş olduğu Ondan duymuş olduğun söz Olsa olsa Allah'ın sözü olur Deyince Ya maşara Kureyş Ey Kureyşler Ey Kureyş toplumu Ey Kureyş cemaatı Bana itaat ediniz dedi hutbe Ve zaluha ileyhe Bunu bana bırakınız Muhammed'in durumunu bana bırakınız diye söyledi. Ben onu omuzum alacağım. Mesuliyetini ben yükleneceğim. Halu beyne'r <gülüyor> racul beyne ma'hu alayhi dava Bırakınız. Adam davasını yürütsün. Davasının peşinde koşuyor. Onu ilan etsin. Onu tebliğ etsin. Onun durumuna karışmayınız. O hak yoldadır. Vallahi la lezi semi'tuhu minhu. Bu eşitmiş olduğum Kelamlar, sözler, büyük bir haberdir. Zaman gelecek ki bütün Araplara galip geleceklerdir. Arapların başında olacaktır. Arapları yola getirecektir. Arapları yola getirecektir. Adamı kendi haline bırakınız. Niçin yolunu kesiyorsunuz? Niçin yolunu daraltıyorsunuz? Eğer gelecekte bunun sözleri, dediğim gibi bütün Araplara galip gelecek olursa, sizler de Arapsınız. Sizler de Arapların lideri olacaksınız. Bırakın yolunu devam etsin. Eğer ki sizin zannattığınız gibi şair veyahut da sıhr diye zannediyorsanız zaten bu mağdup olacaktır sonunda siz de yine kalip olacaksınız. Dediğiniz yerine gelecektir diyerekten söyledi. Fekalu dediler ki bunun üzerine Ya Abel Velid Ey Eba Velid Wallahi leqad sahirke Muhammedin bilisanihi Yemin ederiz ki Yemin ederiz ki Muhammed kendi lisanıyla seni sıhira çevirmiş, seni sihir ile boğmuş, seni sihirlamış diyerekten Ebeleri de böyle tühmette bulundular. Ale dedi ki Hazare iyi benim görüşüm bu, ondan duyduğum bu, sizlerin nasihatim bu, gelecekte olacaklar bu. Fasname <gülüyor> bedel ne arz ediyorsanız onu yapınız. Ancak benim görüşüm budur diye söyledi Ebelvelid onlara. Ve Alimtum alımtım. Enle Muhammeden hepiniz biliyorsunuz. Yakinen biliyorsunuz ki Muhammed neyksip asla yalan söylemez. Muhammed asla yalan söylemez. Muhammed asla yanlılık yapmaz. Muhammed asla onun peşin, onun bunun peşinde kötülükte koşmaz diyerekten onlara bu nasihati buyurdu. Evet, hazihi şehadetun işte bu büyük bir şahitliktir. Büyük bir tanıktır. Min o zaman Kureyş, Kureyş'in ileri gelen liderlerinden büyük bir şahitliktir bu. Evet, yahfullahka bu kişi gayetin Arapçası güzel, Arapçayı anlayan ve kelam, en ince sözleri anlayan. Evet, Kur'an-ı Kerim'de büyük bir müessir olan kişidir. Kur'an-ı Kerim okum, okumadı ama Kur'an-ı Kerim'i duydu Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu anladı. Kalbine koydu, kalbi hareket etti. Peygamber'e karşı sevgisi, saygısı arttı. Evet ancak etraftaki münafıklar, ileri gelen münafıklar... Kendisinizle baskı yaparaktan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ikinci bir görüşmesine engel oldular. Kalbinde Müslüman oldu ama o resul Efendimizin mübarek meclisine vararaktan, huzuruna vararaktan kelime-i şehadeti hayal etti. Getiremedi ve Ebu Cehil'in etkisi altında kaldı onunla beraber olduğu, kalbi ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber idi. Evet Kur'an-ı Kerim böyle bir kelamullah'tır. Kur'an-ı Kerim'i her okuyanın gönlü açar, açılır. Fikri genişler, kalbi açılır, yolu aydınlık olur. Çünkü o Allah'ın kelamıdır. La yatihu'l-batulu min Önünde ve sonunda Kur'an-ı Kerim'in her şeyi haktır ve her şeyi gerçektir. Evet, ileri gelen Utbet bin Rabia'nın Kur'an-ı Kerim'e Kur Kerim e ilk duruşmasında hazır olduğundaki olan tesiri kendisiyle, kendi ağzıyla sizlere ifade ettik. Allah bizleri Kur'an-ı Kerim'in sevgisinden, Kur'an-ı Kerim'in mahabbetinden, Kur'an-ı Kerim'in meclisinden ayırmasın değerli kardeşlerim. Allah bizlere Kur'an-ı Kerim okuma sevgi, sevdası versin. Allah bizlere Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman Kur'an-ı Kerim'le amel yapmayı nasip eylesin. Bütün beşeriyetin kalbine, bütün insaniyetin vicdanına Kur'an-ı Kerim'i Allah nakşetmeyi nasip eylesin. Bütün beşeriyetin kalbine Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini nakşetmeyi nasip eylesin. Ve ahiru davane elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve Muhammed ve ala Muhammed i seyyidine Muhammed.